Barış'a bir şans Açık radyo programcıları seslerini barış için çıkarıyor. Barış'a bir şans programından herkese merhaba Ömer Madre bendeniz. Şimdi önemli bir kavşak noktasına doğru yaklaşmakta olduğumuz da görülüyor ve bu içinde bulunduğumuz anda anlarda bir moment yakalayabilecek miyiz acaba? Yani çok kritik bir dönem yani kaba kuvvet mi galebe çalacak gene çok zaman olduğu gibi yoksa barış adalet ve hukuk mu? Yani asrın yüzyılın yılın sorusu gibi bir şey bu ve cevaplamak çok zor ama bakalım göreceğiz. Olup bitenler şimdiye kadar pek benzeri görülmemiş bir uluslararası sivil itaatsizlik eyleminin yükselişe geçmekte olduğunu gösteriyor sanki bize. Bunu geçenlerde Profesör Doktor Mithat Sancar da açık radyoda söylemişti. Yeni programcımız yani bir gök kuşağı koalisyonu yükselişe geçmekte olduğu Söylenebiliyor. Şimdi Özgür Gazze operasyonunun başında olanlardan biri kurucularından biri sanıyorum kendisi de Yahudi kökenli olan Greta Berlin örgütün bir açıklamasını yaptı Kıbrıs'taki bürosundan ve iki gemi daha yola çıkıyor ve biz İsrail'in eninde sonunda sağduyuya kavuşacağını düşünüyoruz. Gazze'ye uyguladıkları ablukayı kaldırmak zorunda kalacaklar. Bunun çeşitli yolları var tabii ama biri de bu gemileri göndermeye devam etmektir diyor. Yani inisiyatifin devamının müthiş önemli olduğunu söylüyor. Buna karşılık da İsrail mesela bir açıklama yaptı. Daha fazla şiddet kullanırız diyor ama ben böyle bir gelişme olacağını zannetmiyorum. Hemen arkasından zaten İnsan Hak ve Hürriyetleri, İnsani Yardım Vakfı, İHH'da birçok daha gemi için... E, paraların toplandığını ve bu gemilerin de yola çıkarılacaklarını duyurdular. Ayrıca Gazze kuşatmasını sonlandırma kampanyasından bir açıklama daha geldi. Birçok ülkeden daha çok daha birçok gemiyle daha fazla yardım malzemesi ve insan taşıyacak İkinci özgürlük filosu iki e, için üç gemi parası toplandığını duyurdular. Ayrıca İrlanda'dan yanılmıyorsam ya da Avrupa'dan bir yerden gelen Rachel Corey adlı İsrail buldozerleri altında ezilmiş e, Amerikalı Yahudi kökenli aktivistin adı verilmiş bir geminin de yola çıktığı görülüyor. Dolayısıyla müthiş bir e, noktada e, bir moment yakalanmış gibi görülüyor. Umutlu olmak için çok sayıda sebep var. Yani uzun bir birikim sonucu bu bir kırılma noktasına doğru hızla yaklaşıyor. Yani bari tarihte bazı dönemlerde böyle bir şey olduğunu görüyoruz. 1968'de bütün dünyada bir günden geceye dönüşü vermişti. 5 kıtada insanların sokağa dökülmesi. Bu da çok çok uzun yani 40 yılı aşkın süren muazzam bir adaletsizlik birikiminin sonunda insanların barışa vicdani meşruiyetin yani dünyadaki en önemli şey olan en değerli kıymet verici olan şeyimizin kıymetli erdemimizin meşruiyet ve vicdan olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine de şimdi bu Filistinlilerin maruz kaldığı bin bir zamandır maruz kaldığı bu zulüm de pek çok vicdanın derinlemesine etkilemişti. Herkeste de hemen hemen dile getirilmese de bir rahatsızlık, bir suçluluk, bir huzursuzluk duygusu ta diplerde, derinlerde yaşıyordu ama birden Açığa çıktı yani şimdi meşruiyet temeli üzerine yaslanıyor her şey çünkü son derece hukuk dışı bir durum bütün hukuki ahlaki ve vicdani şeyleri çatırdatarak kıran İsrail'in baskınından sonra artık gene Mithat Sancar'ın söylediği gibi bir devlet dünya kamuoyunun sivil itaatsizlik eylemlerine karşı uzun süre direnemez. Ve uluslararası hukukta da bu tür zulüm pratiklerine, bu tür zulüm politikalarına karşı etkili sivil itaatsizlik eylemleri türüne çok çok önemli bir örnek oluşturuyor bu son gördüğümüz şey. Şimdi bir yani burada artık bir dipten gelen bir küreselleşme dalgasının, bir adalet dalgasının da yüklenmekte olduğunu görüyoruz. İsrail'li bir şeyin mesela... Aktivist Jeff Halper'ın çok önemli bir şeyi vardı, sözü vardı bu noktada. Normalde diyor, bu tarz olaylarda öncelikle tabii ki devletler sorumludur. Ya da olmadı, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası bir takım kuruluşlar devralırlar bunu. Ama onlar ısrarla bu görevlerini yapmamakta ısrar ederlerse, o zaman da. Sıradan insanlar, vatandaşlar ellerini alır, vatandaş toplulukları ele almak zorunda kalırlar işte adaleti. Bu durumda olan da budur diyor ve bunu destekleyecek çok sayıda gelişme de ortada görünüyor. Yani orada artık bir sivil itaatsizlik ve küresel vatandaşlık hareketlerinin, küresel yurttaş eylemlerinin Dünya yurttaşlığı eylemlerinin en önemli özelliği herhangi bir dine, ırka falan bağlı olmaması. Sadece net ve keskin bir tek ideolojiye dayandırılması mümkün değil. Zaten bu dünyada da bu son olaylarda da gördüğümüz çok net her ırktan, her dilden, her dinden insanın bir arada bir ortak kolektif vicdanı temsil eden barış için harekete çıktıkları bir şey yani yani bu işte o zaman e, herhangi bir şeye dayandırırsa Sancar'ın da söylediği gibi meşruiyet kaybı olur yani birileri dünya çapındaki bu hareketi sivil itaatsizliği bir militan ideolojik araç haline getirmeye çalışırsa bundan yine en fazla bu hareket zarar görür e, bu yüzden de bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor herkes için. Ama bu bir küresel sivil itaatsizlik eylemi halinde dalga dalga gelişiyor. Ve naçizane kanaatimce benim Ömer Madre olarak bu bir küresel yurttaş hareketi olarak derinleşecektir. Ve yani herkes de bir şekilde bu momentin içinde dönüşecek. Hem hareketlerin kendileri de sivil aktivistlerin hareketleri de dönüşecek. Ama bu büyük gök kuşağı koalisyonun içine girdikleri sürece girdikçe ne kadar girerlerse o kadar herkes dönüşüp bu büyük dalganın içinde yer alacaklar. Yani şöyle de bitirebiliriz bu şeyi. Çok ciddi bir şey var. Biz de şimdi ellerimizi gözlerimize siper edip gözümüzü kısalım ve işgal altındaki Gazze sahillerine doğru bakalım. Evet dipten gelen küreselleşme dalgasının bu büyük barış dalgasının bu kıyıya yaklaşmakta olduğunu galiba görebiliyoruz nihayet. Şimdi bu, bu kadar da söyleyeceklerim. Bu program çerçevesi içinde... ...daha bir bin ton şey söylenebilirdi... ...ama bu kadarı yeterli olabilir. Gerisini de Bob Dylan'ın... ...Bob Dylan'ın bu durum için... ...sanki bu an için... ...moment için yazılmış olduğunu... ...hatırladığım, ta yılların ötesinden hatırladığım... ...şarkısını sizinle paylaşmak istiyorum. When the Ship Comes In... ...yani gemi... ...limana yanaştığı zaman... Şöyle de kısaca hemen başını gözünü yararak çevirmeye de çalışayım. Birkaç satırını o tamam zamanı muhakkak gelecek. O zaman işte gemi yanaştığı zaman şeyler rüzgarlar duracak. Ve Meltem bile nefes almaktan kesecek diye nefes almayı bırakacak. Çünkü şeyden önceki kasırgadan önceki an gibi olacak Geminin girdiği zaman saatlerde ondan sonra işte denizler yarılacak ve gemi limanı vuracak ve o zaman bütün şeyler kıyıdaki kumlar titriyecek ve birdenbire medcezir patlayacak rüzgar patlayacak ve artık sabah olmaya başlayacak. Bütün balıklar gülecek ve yoldan çekilerek gülümseyerek çekilecekler. Martılar gülümseyecek ve kayalar da şeydeki kıyıdaki kayalar da gururla baş, aya, ayağa kalkacaklar. O saat geldiğinde geminin limana girdiğinde ve kullanılan bütün kelimeler gemiyi yolundan şaşırtmak kafasını karıştırmak gemidekilerin için kullanılan bütün kelimeler. Söylendiği andan itibaren anlaşılmaz olacak. Çünkü denizde vurulmaya çalışılan, vur, vurulan zincirler gece içinde patlayıp kırılmış olacak ve hepsi denizin dibine gömülmüş olacak. Ve bir şarkı yükseltecek ana seren direğinde, ana yelken yükselirken ve gemi şeye böyle süzülürken kıyıya doğru güneşte saygı duyacak bütün güvertedeki yüzlere saygı duyacak o saatte geminin girdiği saatte ondan sonra da kumlar açılacak ve altın bir halı serecekler o yorgun ayaklar için değsin diye çünkü gemideki akil insanlar bir kez daha hatırlatacaklar bütün dünya izliyor ve o zaman işte düşmanlar da kalkacaklar gözlerindeki uykuyla ve yataklarından fırlayıp korku içinde rüya gördüklerini sanacaklar. Ama kendilerini çim, çimdikleyecekler ve bağırıp çağıracaklar kendilerine verdikleri acili ama bilecekler ki bu seferki gerçek artık gemi girerken o saatte içeri. Ve o zaman düşmanlar ellerini kaldıracaklar havaya ve tamam. İsteklerinizi yerine getiriyoruz artık diyecekler. Ama biz o güverte altından günleriniz sayılı diye bağıracağız. Ve Firavun'un kabilesi gibi onlar da Cezir'in dalgaları altında boğulup gidecekler. Calut gibi, Goliath gibi de yenilmiş olacaklar diyor. Tevradi göndermeleriyle Bob Dylan. Hoşçakalın. Oh, the time will come up when the winds will stop And the breeze will cease to be breathing Like the stillness in the wind before the hurricane begins The hour that the ship comes in ¶ And the sea will split and the ships will hit ¶ And the suns on the shoreline will be shaking ¶ And the tide will sound and the waves will pound ¶ And the morning will be a-breaking ¶ The fishes will laugh as they swim out of the path ¶ And the seagulls will be smiling ¶ And the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken For the chains of the sea will have busted in the night and be buried off the bottom of the ocean. The song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts onto the shoreline. And the sun will respect every face on the deck. The hour that the ship comes in, and the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be touching. And the ship's wise men remind you once again that the whole wide world is watchin'. With a sleep still in their eyes And they'll jerk from their beds And think they're dreaming But they'll pinch themselves and squeal And they'll know that it's for real The hour that the ship comes in And they'll raise their hands Saying we'll meet all your demands But we'll shout from the bow Your days are numbered And like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in the tide And like Goliath, they'll be conquered. But For the Shabby's Shots Açık radyo programcıları seslerini barış için çıkarıyor. Şimdi, barış şimdi, şimdi, şimdi, barış şimdi, yeter, yeter, savaş artık yeter, yeter, yeter, savaş artık